Semâ-i nur-u Ahmede Cibriller pervane döner. Semâ-i nur-u Ahmede Cibriller pervane döner. nur cemali cemâli Muhammede melekler pervane döner. nur cemali cemâli Muhammede melekler pervane dönül. Huder döner Hayder döner Allah deyüp daim döner Huder döner Hayder döner Allah deyüp daim döner Salat ile selam ile Allah der pervane döner Salat ile selam ile Allah der pervane döner Dersin menareften almış derya yığı rahmete dalmış Dersin menareften almış derya yığı rahmete dalmış aşk ile yüreği yanmış yananlar pervane döner aşk ile yüreği yanmış yananlar pervane döner Hu döner, hay döner, Allah deyüp daim döner. Huder döner, hay döner, Allah deyup daim döner. Salat ile selam ile Allah der pervane döner. Salat ile selam ile Allah der pervane döner. Allah deyip Musa döner elindeki asa döner Allah deyip Musa döner elindeki asa döner Asuman da İsa döner yıldızlar pervane döner Asuman da döner yıldızlar pervane döner